Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebeci Hocamızla beraberiz. Kıymetli Hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakıbını yetiştirdiği talebelerden ve yetiştirdiği talebelerden bahsediyor. Kıymetli Hocam, dilerseniz bugün Esad Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği talebelerden ve kelami dergahında yetişen hafızlardan bahsedebilir misiniz? Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's salatu ve's selam Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Kelami dergahının hafızları. Esed-i Hazretleri her gün işrak namazından sonra evine gider odasına çekilir ailesiyle beraber. iki saat, iki buçuk saat kadar kalır. Evet. Ondan sonra dergaha iner. Orada bir hafıza üç sayfa Kur'an-ı Kerim okutturur. Bir buçuk veya iki saat o sayfaların tefsirini yapar. Ve bunu her gün devam ettirir orada. Evi dergahın içinde mi oluyor? İşinde, İşinde. İçinde. Evet. Dergahlı evi yan yana evet. iç içe. İç içe yani.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 Şey Sırrı igridi diye evet. bir zat var. Evet. Eserleriyle meşhur. Acaba o mu? Sarıyerli Hacı Nuri Efendi, Hoca Ali Yekta Efendi, Samatya İmamı Ali Efendi, Asım Efendi, Trabzon Halifesi Süleyman Efendi, Kayserili Mustafa, Adanalı Sami Efendiler ve daha mektubatta adı geçen pek çok muhterem zat buna dahil değildir. Evet.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 yetiştirmiş olduğu ve kendisine müntisiplerin sayısını nazarı ithabara alırsak evet. sayısı 100 bini geçmiyor ama 50 binin de aşağı olmaması lazım. Görüntüye göre. Yani kendi devrinde en etkili, evet, en etkili zamanında. Evet. O zaman zaten Türkiye'nin nüfusu da yani Osmanlı Devleti de belli bir bölgesinde hükümran olduğu için evet. fazla bir sayı göremiyoruz. Evet. Yani ama o devre göre büyük bir sayıdır bu. Ee, 50-100 bin arası olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Efendim, ilim adamları e, Esad Elbiye Hazretlerine çok saygılı. İlim adamların saygılı olması Hüseyin Vatıf Efendi'yi e, Esad Elbiye Hazretlerine karşı kalbini ısındırıyor. Evet. Çünkü Esad Elbiye ilmiye sınıfından bir zaten. Evet. Çok rahatlıkla araçça konuşuyor. Çok rahatlıkla Farsça konuşuyor. Çok rahatlıkla Türkçe konuşuyor. Çok rahatlıkla da Kürtçe konuşabiliyor. Evet. Efendim Tekke'de işte hafızlar var. Namaz kıldıran işte Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yi biliyoruz. İlk defa geldiğinde 17 yaşlarında Esad Elbaziler Kur'an okuyuşunu beğenmiş. Kimden okudun evladım sen diyor. E, i̇şte bizim büccede diyor...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 tecvid, işte e, okuyuş, vücuk, çeşitli şekiller, onların uygulaması. O konuda Türkiye'de en büyük e, okuyucu olduğu için evet. kendisi reisül kurra deniliyor. Ama doğrusu reisül karra olması lazım. Galata meşhurla reisül kurra demeye biz devam edelim inşallah. Farkı ne var kurra ile? Efendim esas... Yani bizim tefsir kitaplarına bakarsanız karra sırf okuyucudur. Okuyucu. Kurra evet. hem okuyan hem anlayandır ama e, buna bazı itirazlar var. Evet. İşte kari kelimesinin çoğulu. Yani çoğulu olarak. Ha, karra tekil yani güzel Kur'an okuyan, çok Kur'an-ı Kerim okuyan manasına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 Çilekeş bir İslam fedaisiydi bana göre. Çok çile çekmiş ve o haseki'nin kuruluşu, o Tayyip'e ondan sonra kıraat derslerinin verilmesi, Kur'an okuyma ilimlerinin İstanbul'da ve Türkiye'de yaygınlaşması. Gerçekten çok büyük hizmetler dokundu Kur'an-ı Kerim'e. Bu yönüyle Allah inşallah cennetle onu meccur eder. İşte bu tekedeki hafızlardan sadece bir tanesi.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 Nasıl oldu dedi? Ben hafızdım dedi. Hafızım dedi. Orada dedi bir camide herhangi bir yerde namaz kıldırmak ve namaz kıldırdığımın karşılığında da tabi hatimle kıldıracak biraz üç beş para evet. cer adı veriliyor buna. Onunla geçimimi edeceğim O maksatla gittim diyor. Kelamı dergana vardığımda Esad Erbi Hazretleri bana dedi ki terahiyat namazını kıldıracak bir adam mı var ama bir adama daha ihtiyacımız var dedi.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 Tereddüd edüşünüme görün de o seni budur evladım dedi. O kadar. Bu, kadar. bu kadar. Bu kadar. Galata gittim. Ertesi gün yeni cami işte o civardan kıldıktan sonra beklemeye başladım. Akadem bizi geldi. Ben Sami Efendi benim dedi diyor. Evet dedim diyor. Esad Efendi Hazretlerinin selamı var. Sana efendim söyleyim dergeda teravih namazına Hatimle kıldırmak üzere görev verdi. İnşallah buyur bizim dergaha geldi diyor evet. ve beni elimden tuttu doğru dergaha götürdü diyor.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 Ee, ve sürekli hatimle namaz kılınırdı diyor. O hatim öyle bir gelenek yani elhamdülillah. Evet. İşte bu hafızlar Anadolu'dan gelenler oluyordu. Onlara Kur'an okutuluyordu. Ee, pek çok böyle Kur'an-ı Kerim okuyucularından bir tanesi de e, meşhur hafız Sami. Yani hafızlara karşı ayrı bir evet. ilgi alakası var. Ee, evet. Efendi Hazretleri'nin. Evet. Öyle Gerçekten abi. de Sami Efendi tabii öyle bir hafız ki e, Fatih'te mukabele okuyor, müzikeden anlıyor, sesi çok güçlü, velveleleri kuvvetli, böyle Koran'a hakim, dinleyen heyecan geçiriyor, dinlemek için bir Beyaz camisinde on binlerce kişi dolduruyor. Öyle bir şey yani. Evet, evet. Mesela Üsküdar'dan şimdiki o caminin, İskele Camisi'nin orada o civarlarda bir gazel okudu zaman karşıdan duyulurmuş ta Ürmeli Yakaz'ından e, orada işte hangi saray var? Beylerbey mi var? Evet, Dolmabahçe. Dolmabahçe. Ha. Dolmabahçe'den duyulmuş Dolmabahçe, Sesi o kadar kuvvetliymiş yani. Bu elimdeki kitapta da Ali Rıza Saman, Hafız Sami Efendi'yi anlatan 130 sayfalı bir kitap. Pek çok hatıralar var. Bunu da yayınlayacağım inşallah Allah'ın resmi derse. İnşallah. Orada diyor ki 93. sayfasında Meşrutiyet yıllarında diyor Evet.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 ve binlerce kişiye mi yapmak istiyordu. O binlerce kişi ki içinin ateşini ortalığa yaymak, hafız sami etrafı o içindeki ateşle etrafını tutuşturmak. Hulusa nasıl dayanılmaz bir duyguyla yüklü olduğunu çevresine anlatmak için okumak üzere 24 saat içinde seher vaktini seçmişti. Yehesh duvat en ve akumeıyla. O nazifin o şiirini buraya yazmış. Seher zevkin ne bilsin haftayanı bistiri gaflet sabahı hastayı hicran olandan sor yani feiz dolu o sabahları Allah'tan ayrı kalmanın acısını yaşayanlara sor hafız saminin ince duygusu gecenin ikinci yarısında meydana çıkan teccut vakti yani meydana çıkan ve sabaha kadar kendini hissettiren o tılsımı mı hafız sami tanımıştı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 çünkü hafızayı beşer nisan ile mahluldur. Atlayabilir, unutabilir, evet. şaşırabilir. Yani bunlar yaşanıyor sürekli. Evet. Efendim Evet. Usul öğretiyor yani. Tabii tabii usul, usul, Usul. Ona Fatih adı veriliyor. Evet. Yani Fatih dediğimiz böyle hafız Kur'an-ı Kerim okurken takıldığı sırada onun takıldığı yerlere açan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 Murakabemenin en derin hali düşünmemenin düşünülmemesi. Düşünülmemenin düşünülmesi. Objesiz düşünmek. Objesiz düşünmek. Hayır değil. Herhangi bir şey düşünmüyormuşuz gaybet halinde. Ve düş tefekkür olmaz orada. Çünkü Allah'la buluşuyorsunuz. Allah'la buluşulan yerde akıl olmaz. Allah akıl ötesi bir bak. Bir şeyler anlatıyorsanız akıl devrededir. Akıl devredeyse Allah orada yoktur. Onun için kendinden geçmek, aklı aşmak kelimesini bunun için kullanıyoruz. Zikir de onun için gaybet istedir.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 Artık gündeme getiriyorsunuz. Yani orada hiçbir şey yok. Boşluk. Yaşadığın neyse işte Allah'tan gelen o azati veya sıfattan veya esmadan esintiler onlar. Onlar da anlatılamaz. Vakat. Anlatılırsa akıl devreye giriyor. Akıl devreye girdiği yerde de Allah'ın müşahadesi söz konusu değildir. Allah'ın müşahadesiyle de zaten böyle olması gerekir. Akıl üstü varlık dile getirdiğin zaman anlatmamış olursun. Yani hal, Anlatamam. Hal, onu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 Ofa git bakalım bizden de selam söyledi diyor. Şeyin tasarrufu mı diyor? Tasarrufu, tasarrufu. tasarrufu. Ahmet Avni Konuk'un dediği gibi bütün böyle Esma'yı kullanarak, Arifler Esma'yı kullanarak kalplerini, kalplerini himmetlerini, tefekkürlerini birleştirir, bir insana yöneltirlerse dışarıda bir gölge olarak ortaya çıkarıyor. Kalpten ayrı olarak ortaya çıkarılıyor, himmet diyor. Evet. O çıkan şey de karşıdaki insana sirayet doluyla aşk, ateş, cezbe kalbine sirayet eder ve onu çekmeye başlar diyor. Onun için kalbi arınmış, illümini olmuş, evet. aydınlanmış, e, efem söyleyeyim tasfiye olmuş kalp sahibi insanlarda bu tür himmetler, bu tür tasarruflar, bu tür istimali esma-ı Teala yani Allah'ın isimlerini kullanma olayları tasarruf adı altında gerçekleşir ve arif kişi bunu kendisinden bilmez. Bu Allah'tandırlar. Bunu ben yapıyorum demez. Allah'ın izin verdiği kişilerdir. Ben Allah'ın ismini andım. İşte Allah ismini andım. Allah isminin yakıcılığı var. İşte onu yakan oydu. Ben yakmadım der. İşte evet. işte bu noktada fena makamına ermiş insanlar da bu gibi haller olur. Esader Mevletlerinin işte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 Birisinin üzerine cehennem, şeytan, günah yazmışlar. Bunun üzerine cennet, Allah, peygamber, Hazreti Muhammed, Allah'a mesalliyle Muhammed yazmışlar. Bu pozitif pirinçlere her gün gidip Kur'an okumuşlar, hadis okumuşlar, güzel söz söylemişler. Bu görmüş olduğunuz kararmış da o zaman beyaz tabi de kötü sözler söylemişler, hakaret etmişler. Yani insanın içini karartan sözlere bir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 duanızla güç iletebilirsiniz. Tabii kendi gücünüz değil, Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini, Allah'ın aşkını, muhabbetini, imanı, ihlas işte onun için şeyhlerin sohbetine bulunmak bu in ikas, bu yansımaya vesile olur. Bu vesileyle de bir insan sohbeti yetişir. Onun için ba veya da ders sohbeti ist. bizim bu yolumuz diyor Şahanlı ben Hazretleri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 ...şu kadar profesör, doşent bilmem ne, 30 tane yetiştirdim. Evet. Şu kadar talebem oldu, şu kadar bunu yaptım. Sonuç kalbimin derinliklerinde cehalet duygusu var. 39 sene yani okuduğum kitaplar, bir, iki tane kütüphane bitirdim şu ana kadar. Oku, oku, oku. Daha dün 18 saat okuma yaptım, dün. Maşallah. Öğlesi gün 14 saat okuma yaptım. Her günümde böyle geçiyor. Böyle geçmesine rağmen bir akademisyon olarak... En sonunda kalbime yöneldiğim zaman kalbimde bir hiçlik, yokluk, bilgisizlik yani ben bilmiyorum. Yok. Yani bu. Çünkü bəfəvqahül-zi ilmin alim Allah'ın ilminin yanında senin benim ilmim ufacık bir damla bile etmez. Hatta sözünü etmek daha çok ayıptır ve edebi aykırıdır. Ma arafna hakka marifeti ke ya maruf, ma şekrına ke hakka ya müşkur. <gülüyor> Ma abdenak ya. Ma abdenak ya hak ibadet ya Çok ibadet eden peygamberimiz ibadet edemedim. Allah'ı bildiği halde bilemedim. Çok güzel teşekkür etti halde teşekkür edemiyorum. Şükür teşekkür edemediğinin hakkıyla teşekkür edemediğinin farkına varmak. Evet. Gerçek ibadet, yaptığın ibadetin gerçek ibadet olamadığını farkına varmak. Allaha tanımak Allah'a gerçek manada tanıyamadığını bilmek. Evet. Kısaca bundan ibaret. Evet. Yani mükemmel, mükemmellik tekamüle engeldiri diyorlar ya hocam. Evet. evet. Bugünkü yapmış olduğumuz konuşmayı şu şekilde özetlemek istiyorum. Esad Bey hazretlerinin dergahındaki hafızları bu şekilde kısaca anlattık. Bu hafızlar dergahın her zaman baş tacidi